derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çerçöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun.